De ki ey Yahudi akidesini benimseyenler bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız bunda da samimi iseniz haydi ölümü isteyin.